143. konunun devamı iman da böyledir, insanoğlunun kalbinin damarlarına karıştıktan sonra artık ayrılmaz, hile yapıyor mu, diye sordum, bu soruya da, hayır, cevabı verdi, peygamberler de böyledir, hile yapmazlar, kendisine, size ne emrediyor, diye sordum, buna da şöyle cevap verdi, bir olan Allah'a ibadet etmemizi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı emrediyor, bizi putlara ibadetten ediyor namazı kılmamızı, zinadan kaçınmamızı söylüyor, dedi, eğer Ebu bu Süfya'nın bu söyledikleri doğru ise kesinlikle o, bu iki ayağımın altındaki topraklara da hakim olacaktır, onun geleceğini biliyordum, fakat onun Araplardan olacağını zannetmiyordum, onun yanına sağ selamet varacağımı bilseydim onunla buluşmanın zorluklarına tahammül gösterecektim, eğer ben onun yanında olsaydım onun ayaklarını yıkardım, sonra H.Z. peygamberin mektubunu istedi, Hz. peygamber bu mektubu Dıhayı Kelbi ile beraber Busra valisine göndermişti, o da onu her hakkı Herakliyus'e yollamıştı, mektupta şunlar yazılıydı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Peygamberi Muhammed'den Rum'un büyüğü olan Herakliyus'e, Allah'ın selamı hidayete tabi olanın üzerine olsun, bunlardan sonra, seni İslam'ın davetiyle davet ediyorum, Müslüman ol, kurtul, Allah ecrini iki defa verecektir, eğer sırt çevirirsen çiftçilerin de günahı kesinlikle senin boynunda olacaktır, hizmetçiler, çiftçiler, amele takımları da sana bakıp Müslüman olmuyorlar, ey kitablar! pehli bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye geliniz, ancak Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabbe edinmesin, eğer onlar sırt çevirirlerse şöyle deyiniz, şahit olunuz ki biz Müslümanları Zerakliyüs bunları söyledikten ve mektup okunup bitirildikten sonra huzurunda sesler yükseldi, feryatlar koptu ve bizi dışarı çıkardılar, dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarıma şöyle dedim, Ebi Kevşen'in oğlunun, Hazreti Peygamber'e, Peygamber'i kast ediyor, durumu çok büyüdü ve kuvvet buldu, beni Esfer Kralı yani Rum Kralı bile ondan korkuyor, artık o zamandan sonra kesinlikle biliyordum ki Hz. Peygamber galip gelecektir, ta ki Allah Teala bana iman nasip edecektir, Kudüs emiri, Heraklius'un dostu ve tebası ve Şam Hristiyanlarının psikoposu olan İbni En-Natur şunları söylüyor, Heraklius Kudüs'e geldikten sonra bir gün çok rahatsız olarak sabahladı, kumandanlarından bazıları ona betiniz benziniz hoşumuza gidiyor. Etmiyor, dediler, Herakliyus zeki bir insandı, yıldız ilmini biliyordu ve onlara bakarak hadiseleri çözerdi, onlara şöyle dedi, yıldızlara baktığımda sünnet edilenlerin kralının ortaya çıktığını gördüm, acaba bu milletlerden hangisi sünnet yapıyor, çevresindekiler Yahudilerden başka sünnet yapan yoktur, Yahudilerin durumu da seni hiç korkutmasın şehirlerine, valilerine mektup yaz, o şehirlerde bulunan Yahudileri öldürsünler, dediler, onlar bu durumda iken huzura Gassan kralının gönderdiği, bir elçi getirildi, ve bu elçi onlara Hazreti Peygamber'in hadisesini anlattı, bunu duyduğunda Heraklius etrafındakilere dedi ki, gidiniz, bakınız, bu adam sünnet edilmiş midir, edilmemiş midir, baktılar ve sünnetli olduğunu söylediler, Heraklius ona Arapların da sünnet olup olmadığını sordu, o da Araplar da sünnet olurlar, dedi, Heraklius işte bu, Arapların kralıdır, ortaya çıktı, dedi, sonra bu hususu Roma'da bulunan bir arkadaşına yazdı, o arkadaşı da ilim bakımından Heraklius Heraklius gibiydi, Heraklius Kudüs'ten Humus'a gitti ve o arkadaşından mektup gelinceye kadar da oradan ayrılmadı, o da Hazreti Peygamberin çıkışı ve peygamberliği hususunda Heraklius ile aynı görüşteydi, böylece Heraklius, Rumileri gelenlerinin Humus'ta bulunan şatoya toplanmalarını emretti, sonra emir verdi, şatonun tüm kapıları kilitlendi, daha sonra kalkarak şöyle dedi, Ey Rum topluluğu, kurtuluş ve doğruluğu ve mülkünüzün sizin için daima sabit kalmasını ister misiniz, o halde gelin şu peygambere tabi olunuz, onlar vahşi merkeplerin sıçrayışı gibi kapılara doğru sıçradılar, fakat kapıların kilitli olduğunu gördüler, Heraklius onların bu nefretini gördü, iman etmeyeceklerini anladı, bunun üzerine onların geri getirilmesini emretti ve şöyle dedi, ben bu sözü dininize olan bağlığınızı denemek için söyledim ve bağlılığınızı da gördüm, böylece onlar Heraklius'e secde ettiler ve ondan razı oldular, işte bu, Heraklius'ün son şanıydı.